53R köşe yazısı Herkese helal Müslüman'a haram olan çeşmenin hikayesi Vaktiyle Bursa'da bir Müslüman, eski adı, Yahudilik yolağızı, bugünkü adı Arap Şükrü olarak bilinen muhitte bir çeşme yaptırmış ve başına da şöyle bir kitabı ekletmiş. Her kula helil, Müslüman'a haram. Bursa, o dönemde Osmanlı'nın payitahtı. Bu kitabe ile Osmanlı karışmış, bu nasıl fitnedir diye. Kitabeyi görenler, olayı kadıya şikayet etmişler. Çeşmeyi yaptıran adam yakapapa yakalanıp kadının huzuruna getirilmiş. Kadının huzurunda herkes. Bu nasıl fitnedir, din-i İslam, ahalisi Müslüman olan koca devlette sen kalk, hayrattır, sebildir diye çeşme yap ama suyunu Müslümana yasakla. Bu olacak iş midir, nedir sebebi, aklını mı yitirdin diye çıkışmışlar adama. Çeşmeyi yaptıran adam, müsaade buyurun, yaptığın işin bir sebebi vardır, Lakin ispat ister, delil şarttır, dedikçe kadı kızmış. Ne delili, ne ispatı. Sen fitne çıkardın, Müslüman ahalinin huzurunu kaçırdın, katlin vaciptir, demiş. Demiş ama bir yandan da bu kitabenin böyle yazılmasını merak edermiş. Kadı, nedir bu yazıyı yazmandaki gerekçen, diye sormuş. Adam, bunu bir tek sultana söylerim, diye cevap verince ortalık iyice karışmış. Olay sultanın kulağına gitmiş, adam derhal yakapaça sultanın huzuruna çıkarılmak üzere saraya götürülmüş. Padişaf da olayı duyunca sinirlenmiş ama bir yandan da meraklanırmış neden böyle bir kitabı astı diye. Adama dönerek, De bakalım ne diyeceksen. Bu nasıl iştir ki, hem Sebil çeşme yaptırırsın, hem de her kula heli, Müslüman'a haram yazarsın. Nedir bunun sebebi? Adam, başa önünde konuşmaya başlar ve şöyle der. Delilim vardır, sultanım lakin ispat ister. Ya dediğin gibi delilin sağlam değilse. O zaman boynum kıldan incedir. Vereceğiniz hükme razıyım sultanım, der. Sultan, söyle bakalım nedir delin seni dinliyorum. Çeşmeyi yaptıran adam. Sultanım, herhangi bir havradan, sinagog, Rastgele bir hahamı hiçbir gerekçe olmadan yakapapa tutuklayın ve bir hafta onu tutuklu olarak tutun. Bakın neler olacak. Adamın dediği yapılmış. Bütün azınlıklar bir araya gelmiş, birlik olmuş, başlarında Museviler, ne oluyor, bu ne zulüm. Bizim din adamımızı neden tutukladınız? Biz ona kefiliz, ne gerekirse söyleyin yapalım, o masumdur, gerekirse kefalet ödeyelim. Çevre ülkelerden bile elçiler gelmiş, Elçiler mektup üstüne mektup getirmiş. Bir hafta dolunca çeşmeyi yaptıran adam. Sultanım artık bırakmak zamanıdır demiş. Aham serbest bırakılmış. Museviler ve azınlıklar mutlu olmuşlar. Bu sefer sultana teşekkür ederek ona hediyeler sunmuşlar. Aham serbest kaldıktan sonra çeşmeyi yaptıran şahıs, aynı işi herhangi bir kiliseden herhangi bir papaz için yaptırınız sultanım demiş. Aynı şekilde bir papaz derdest edilip yakapapa alınmış pazar ayininden. Bu kez aynı tepkiler papaz için verilmeye başlanmış. Hatta tepkiler bir öncekinden daha da artmış. Bir haftalık süre dolunca papaz da serbest bırakılmış. Azınlıkların mutluluk ve sevinç gösterileri daha bir fazlalaşmış, teşekkürler, şükranlar ve sevgi gösterileri birbirine karışmış. Din adamlarına kavuşmanın mutluluğuyla daha birbirlerine sarılmışlar. Sultan, adama dönerek bitti mi, diye sormuş. Adam, sultanım son bir iş kaldı, onu da yapalım sonra hüküm zamanıdır, demiş. Sultan, şimdi nedir isteğin? Çeşmeyi yaptıran adam son isteğinde. Efendim, payitahtımız Bursa'nın en sevilen ilimini, hocasını alınız minberinden. Adamın son arzusunu da yerine getirmişler. Ulu Cami imamını Cuma hutbesinin ortasında almışlar, yaka papa götürmüşler. Hoca hutbe esnasında götürülürken hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da, neler oluyor, siz ne yapıyorsunuz? Hiç olmazsa hutbe bitene kadar bekleseydiniz gibi tek bir kelime etmemiş, ne imamın peşinden giden olmuş, ne de imamı arayan soran kimse olmamış. Aradan bir hafta geçmesine rağmen, nerede bizim imamız diye geleni giden hiç kimse olmamış. Halk halinden gayet memnun. Bu arada da bir dedikodu almış başını gidiyor, geçen hafta tutuklanan koca alim hoca için. Biz de onu adam bilirdik, onu hoca bellemiştik. Kim bilir ne suç işledi de böyleye kapaça tevkif edildi. Vah vah! Acırım arkasında kıldığım namazlara, gibi arkasından sözler söylenmeye başlamış. Padişah, kadı ve çeşmeyi yaptıran adam izliyorlarmış olup o bitenleri. Sonunda padişah çeşmeyi yaptırana sormuş. Eee ne olacak şimdi? Adam. Şimdi hocayı serbest bırakma zamanıdır sultanım. Bir de kendisinden özür dileyip helillik almak lazımdır. Padişah, haklısın demiş. Padişah denilenin yapılması için emir buyurmuş ve çeşmeyi yaptıran adama dönmüş. Adam başı önünde konuşmuş. Ey büyük sultanım, şimdi siz irade buyurunuz lütfen. Böyle Müslümanlara su helil edilir mi? Sultan acı acı tebessüm etmiş ve şunu söylemiş. Bırak suyu, hava bile haram, hava bile. Bugün içinde bulunduğumuz durumu, daha doğrusu hal-i ne de güzel anlatıyor değil mi bu hikaye? Selam ile Hatice Kesti oğlu